Sireneka'daki durum kabaca bu merkezdeydi. Sahildeki bütün şehirler ve Cebel Ahtar'ın kuzey tarafları, merkezi Sireneka'nın yeşil dağları, İtalyanların sıkı kontrolü altındaydı. İtalyanlar bu tahkim edilmiş noktalar arasında hava filolarıyla, mekanize birlikleriyle ve özellikle Eritre askerlerinden oluşan kalabalık piyade birlikleriyle sürekli devreye geziyorlardı. Senusi mukavemetinin bel kemiğini oluşturan Bedevilerin beklenmedik saldırılara, hava baskınlarına uğramadan bölgede dolaşmaları hemen hemen imkansız gibiydi. Bir Bedevi kampını keşfeden keşif uçakları çoğu zaman telsizle durumu en yakın İtalyan Birliği'ne haber veriyor ve uçaklardan açılan makinalı tüfek ateşi kamp sakinlerinin toparlanıp bir yere sığınmalarını önlerken nereden çıktığı belli olmayan birkaç zırhlı araç kampı kuşatıp namlularını doğu doğru çadırlara, develere, kadın, çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeksizin insanlara çevirerek kampları yerle bir ediyorlardı. Bu katliamdan sonra sağ kalan canlılarsa, insanlar, hayvanlar, sürüler halinde zırhlı araçların önüne katılıp kuzeye doğru İtalyanların sahil yakınlarında kurdukları müstahkem esir kamplarına götürülüyorlardı. 1931 yılının sonlarına doğru Bu tür baskınlar yoluyla 80 bin bedevi binlerce baş hayvanla birlikte böyle bir kampa sürülüp kapatılmışlardı. Kamplardaki yaşama koşulları ise tam bir vahşet örneğiydi. Bu kadar insanın dörtte birini bile doyuracak erzak yoktu. Esirler ve gasp edilen hayvanlar arasında kaydedilen ölüm oranı tüyler ürperticiydi. İş bu kadarla da kalmıyordu. Mücahitlerin ikmal yollarını kesmek için İtalyanlar şimdi Mısır sınırı, sahilden güneye doğru Cabuba kadar dikenli tellerden örülü bir bariyerle kapatmak üzereydiler. Kahraman maaribe kabilesi, yiğit reisleri El Atayvish'in ki kendisi Ömer El Muhtar'ın sağ koluydu, komandasında Sireneyka'nın batı sahilleri yakınlarında İtalyanlara karşı halen zorlu bir mukavemet eylemi yürütüyordu. Ama bunu İtalyanların sayı ve silah üstünlüğü karşısında ancak büyük kayıplar vererek sürdürebiliyordu. Güneyde ise Zuvayye kabilesi, merkezleri Calu vahasından çıkarılmış olmalarına rağmen, 90 yaşındaki liderleri Ebu Karayimin ardı sıra umutsuzca mücadeleye devam ediyordu. Açlık ve hastalık iç kısımlarda bedevi nüfusunu kırıp geçiriyordu. C. Ömer'in gerekli anlarda toplayabildiği savaşçı sayısı, bin kişiyi geçmiyordu. Ama durum, savaşçı kıtlığının bir işareti sayılmazdı yine de. Çünkü, mücahitlerin sürdürdükleri gerilla savaşı, kalabalık savaşçı gruplara değil, daha çok hızlı hareket edebilen, küçük vurucu gruplara dayanıyordu. Küçük savaşçı gruplar, ansızın ortaya çıkıp, bir İtalyan birliğine, ya da sınır karakoluna saldırıyor, silah ve mühimmat toplayarak geldikleri gibi, iz bırakmadan, çabucak olay yerinden uzaklaşarak, ardıç ormanları arasında, ya da Sireneika platosunun tepeyleri ardında kayboluyorlardı. Ama bu küçük gruplar ne kadar çevik ve gözüpek davranırlarsa davransınlar, yine de düşmanın ezici insan ve silah üstünlüğü karşısında, hiçbir zaman kesin bir barış elde edemiyorlardı. Bütün bu nedenlerden ötürü, mesele mücahitlere, istilacılara sadece küçük ve geçici kayıplar verdirmesini sağlayacak sınırlı bir desteğin ulaştırılması değil, Onları, mahkum edildikleri şartlardan kurtararak, ardı arkası gelmeyen düşman saldırılarını püskürtebilecek gücü kazandıracak, köklü ve düzenli bir desteğin sağlanmasıydı. Bir hafta boyunca Büyük Senusi, Sidi Muhammed ve ben, akşamları oturup mücahitler için neler yapılabileceğini konuştuk. Sidi Muhammed, kısmi ve geçici bir yardımın hiçbir şeyi halletmeyeceğini söylüyordu. Ona göre, gelecekte mücadelenin ana üssü olarak, Seyyid Ahmet zamanında olduğu gibi, Libya çölünün güney ucundaki Kufra vahası seçilmeliydi. Çünkü Kufra, İtalyanların henüz ulaşmadığı bir noktaydı. Üstelik burası, Mısır'ın Bahriye ve Faraf da vahalarına giden yol üzerinde bulunduğundan, yeterli ve sürekli bir biçimde yapılacak erzak ve mühimmat ikmali için de çok elverişliydi. Ayrıca burası, Mısır'daki kamplarda yaşayan binlerce sirenekalı mülteci için de, bir toplanma ve irtibat yeri olabilecek nitelikteydi. Böylece C.D. Ömer'in kuzeyde çarpışan gerilla kuvvetleri, insan gücü olarak buradan düzenli bir biçimde takviye edilebilecekti. İyi tahkim edilip, modern silahlarla savunulduğu takdirde, kufra, alçaktan yapılan hava saldırılarını rahatlıkla püskürtebilirdi. Yüksekten seyreden saldırılarsa, geniş bir alana yayılan yerleşim grupları için ciddi bir tehlike arz etmeyecekti. Büyük Senusi, mücadelenin bu yolda yeniden örgütlenmesi halinde, gelecekte yapılacak operasyonları bizzat yönetmek üzere, Kufra'ya dönebileceğini söylüyordu. Bu arada, ben bu planın başarıyla yürütülebilmesi için, Seyyid Ahmet'in İngilizlerle iyi ilişkiler kurması gerektiğini hatırlattım. 1915'te Seyyid Ahmet'in İngilizlere saldırmasıyla bozulan ilişkilerin, günün şartları içinde iyileştirilmesi zor da değildi hani. Çünkü İngilizler, Mussolini'nin, Akdeniz'in her iki yakasında Roma İmparatorluğunu ihya etme niyetini kimseden saklamadığı ve açıkça Mısır'a göz diktiği bir dönemde, İtalyanların bölgede yürürlüğe koydukları yayılımcı politikadan hiç de hoşnut değillerdi. Senusilerin kaderiyle bu kadar yakından ilgilenmemin nedeni, sadece onların hak bir dava uğruna verdikleri kahramanca mücadele değildi. Senusi hareketinin beni asıl ilgilendiren yanı, muhtemel bir Senusi zaferinin bir bütün olarak Arap dünyasında uyandırabileceği yankıydı. Birçok Müslüman gibi ben de, İbni Suud'un kişiliğinde, İslami dirilişin gelecekteki liderini görme umutlarına kapılmıştım bir zamanlar. Ama bu konuda düş kırıklığına uğramam uzun sürmemişti. Şimdi ise tüm dünyada asli kaynaklara yönelmiş gerçek bir İslam toplumu gerçekleştirmek uğruna, samimiyetle çaba gösteren, bir tek hareket görebiliyordum. Çekildiği son siperlerde ayakta kalma savaşı veren Senusi davası ile ilgili duygularımı bildiği içindir ki, o gün görüşmelerimizin kritik bir anında bana döndü ve gözlerimin içine bakarak sordu. Mücahidin için neler yapılabileceğini yerinde tespit etmek üzere, bizim adımıza Sireneyka'ya gider miydin Muhammed? Olur ki, olup biteni bizimkilerden daha iyi görebilirsin sen. Ona baktım ve hiçbir şey söylemeden başımı salladım. Bana karşı duyduğu güvenin farkında olduğum için bu teklif karşısında şaşırmadım. Ama yine de adam akıllı duygulanmıştım. Böylesine büyük bir serüvene atılma son derece heyecanlandırmıştı beni. Ama işin asıl beni derinden kavrayan ve sarsan tarafı, uğruna nice insanın gözünü kırpmadan atıldığı bir davada benim için de yapılacak bir şeylerin çıkmış olmasıydı. Seyyid Ahmet başının üstündeki rafa uzandı ve oradan ipek bir mahfaza içine konmuş Kur'an-ı Kerim'i alarak dizlerinin üzerine yerleştirdi. Sonra benim sağ elimi iki eli arasına alarak kitabın üzerine koydu. Şimdi kalplerde olanı hakkıyla bilen Cenab-ı Allah adına her zaman mücahitlere sadık kalacağına yemin et Muhammed. Dediği gibi yaptım, yemin ettim. Hayatımda hiçbir şeye karşı o an sadakat göstereceğime söz verdiğim şeyden daha bağlı kaldığımı hatırlamıyorum. Üzerime aldığım görev son derece gizlilik istiyordu. Büyük senusi ile aramızda var olan ilişkiyi bilmeyen yok gibiydi. Bu durum ciddedeki yabancı misyonların da gözünden kaçmış olamazdı. Dolayısıyla Mısır'a öyle alenen yolculuk etmemiz doğru olamazdı. Bu takdirde Mısır'a varır varmaz yakalanmam işten bile değildi. Vaktiyle faysal Eddavish Daviş isyanının arka planını ortaya sermiş olmam, muhakkak ki İngilizlerin hoşuna gitmemişti. Bu yüzden de Mısır'a ayak basar basmaz, beni adım adım izleyecekleri sadece bir ihtimalden ibaret değildi. Bu nedenle Mısır'a girişimin gizli tutulmasına karar verdik. Kızıldeniz'i bir Arap yelkenlisiyle geçecek, vizesiz ve pasaportsuz olarak yukarı Mısır sahilinde ücra bir yerde karaya çıkacaktım. Üzerimdeki Hicaz işi giysilerle bir Hicazlı gibi rahatça dolaşabilirdim Mısır'da. Çünkü Mısırlılar, ticari amaçlarla ya da hacılara mihmandarlık için Kızıldeniz'in ötesinden geçen Mekkeli, Medineli insanlara alışıktılar. Hicaz lehçesini teklemeden konuşabiliyordum. Dolayısıyla bir Mekkeli ya da bir Medineli gibi davranabilirdim pekala. Hazırlıkların tamamlanması haftalarca sürdü. Bu arada, Sireneika'daki Sidi Ömer'le, Mısır'daki senusi yetkileriyle gizli yazışmalar teati edildi. Ve sonunda, 1931 yılı Ocak ayının ilk haftası, Zeyd ben, Hicaz'ın liman şehri, Yanbu'dan ayrılarak, sahilde ıssız bir noktaya doğru yürüdük. Aysız bir geceydi. Dolambaçlı patikalarda sandallarla yürümek oldukça zahmetli bir işti. İkide bir tökezliyordum. Bir keresinde tökezleyince, luger piştovumun kabzası, Feci şekilde kaburgalarımı ezdi ve bu da bana giriştiğimiz maceranın tehlikeli yanını hatırlattı.